1344 numaralı konu, Abdullah bin Abbas'ın ilme rağbeti, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Resulullah vefat ettiği zaman bir arkadaşıma, gel de eşhabın çoğu hayattayken, onlardan Hazreti Peygamber'in hadislerini soralım, dedim, adam, sana hayret, ey Abbas'ın oğlu, sen zannediyor musun ki, sahabelerin içinde şöyle şöyle zatlar olduğu halde, halk sana muhtaç olacaktır, dedi, bunun üzerine onu terk ettim.